Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Muhammed'in 20'ye yakın devesi bu bölgede otlatılıyor. Bu sene kuraklık olduğu için hayvanları bahsettiğim ağaçlık alana yakın yerlerde otlatıyorlar. İlk hedefimiz develeri ele geçirmek. Baba! Develeri gasp etmişler Sizde hiç utanma ağırlanma yok mu Gücünüz hayvanlara mı yetiyor Günün aydınlanmasını bile bekleyemediğinize göre Çarpışmaktan korkuyorsunuz <gülüyor> Ben mi korkuyormuşum <gülüyor> Anne Hadi koş Dediklerimizi unutma Baskın yedik Serem Oğlum zirri şehit ettiler Karımı da kaçırdılar Gün ağarmadan dediğin yere vardık Önce develeri ele geçirdik Başlarına bir iş gelmesin diye aramızdan birkaçıyla onları sana gönderdik. Evet, hepsi elime geçti. Aferin size. Sonra deve çobanlarından genç olanı öldürdük. Kadını da dediğin gibi esir ederek sana getirdik. Güzel. Kadın burada mı? Evet, bayağı direndi ama şimdi sesi soluğu çıkmıyor. Onu sıkı sıkı bağla. Bir binir lazım bana. O da ne? Rasulullah'ın suyusundaki develerden biri. At bağa. Atma, atma. Kızım, seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Hadi beni kurtar şu zalimlerin elinden. Danatın beni değil mi? Aferin sana. Ne kadar doysal bir hayvansın sen. Hadi gel. Yüz İkinci Bölüm Ebu Zer'in eşi Leyla'nın esir olarak tutulduğu kamptan kaçtığı kısa sürede anlaşılmış, peşine adamlar salınmıştı. Bir süre arama yapan eşkiyalar bir kadın için daha fazla zaman kaybetmenin gereksiz olduğunu düşündüler. Hem peşlerine düşen Müslümanlarla da karşılaşma riskleri vardı. Leyla, Allah'ın lütfuyla Medine'ye sağ salim ulaşmıştı. Şu gelen Resulullah'ın devesi Adba değil mi? Evet, o. Üstündeki de kaçırıldığı söylenen kadın olsa gerek. Gidip yardım edelim. Kadın perişan görünüyor. Sen Ebu Zehrin hanımı olmalısın. İyi misin kardeşim? Hadi, şu sudan iç biraz. Çok yıpranmışsın. Adba, yarışlarda her birimizin devesini geride bırakırdın. Yine yapacağını yapmışsın. Aferin sana. Bu Allah'ın en sevdiği develerindendir. Görünce çok sevinecek Birimiz haber versin Durun bir dakika Onun gitmesine izin veremem Allah beni esaretten kurtarırsa onu kurban etmeyi adadım Ama bu nasıl olacak? Deve sana ait değil ki Evet ona ait değil Ama kurban etmeye de yemin etmiş Ben Allah'a verdiğim sözden dönmem Resulullah'a sormadan sakın hayvana bir şey yapma Şu an çok yorgunsun Güneşin altında kim bilir ne kadar yol aldın Sen şu gölgelikte dinlenirken biz de ona sorar geliriz. Eğer kesmene müsaade ederse sana yardım da ederiz tamam mı? Peki. Ahali olan biteni peygamberimize anlattığında Resulullah tebessüm ederek şöyle dedi. Fe subhanallah adbayı ne de kötü ödüllendirmiş.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 Bunun bedelinin de ödenmesi gerekmekteydi. Peygamberimiz bunun yerine yemin kefareti ödemesini söyledi. Eşkiyaların peşine düşen İslam birliği onlara ciddi kayıplar verdirdi. Müslümanlar da üç şehit verdi. Develerden de on tanesi kurtarılırken diğerleri gasp edenlerin elinde kaldı. Bir gün peygamber efendimiz eşi Hazreti Ayşe ile evindeyken dışarıdan yükselen tartışma seslerini duydu. Bana bugün ödeyeceğini söylemiştin. İnan ki elimde sana borcumu ödeyebileceğim hiçbir şey yok. Olsa geciktirir miyim? Ama sana geçen sefer sorduğumda bu tarihi verdin ve ben de ona göre harcama yaptım. Borcuna ve sözüne sadık olmanı beklerdim. Haklısın. Bu zamana kadar o kadar miktarı toparlayabileceğimi sanmıştım ama toparlayamadım. Ne oluyor arkadaşlar? Neden sesleriniz yükseldi? Peygamber efendimiz duyacak. Rahatsız etmekten korkmuyor musunuz? Arkadaşım haklı. Ondan aylar evvel borç aldım. Bugün ödeyeceğime söz verdim. Ama sözümde duramadım. Ee, Sen biraz daha mühlet veremez misin? Benim de ödemelerim var. Onun verdiği söze güvenerek anlaşmalar yaptım. Borcun bir kısmından vazgeçsen ya da bana biraz daha mühlet tanısan en kısa zamanda sana paranı getiririm. Vallahi bunu yapmam.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 Peygamberimiz bir gün Ebu Zer'in de içinde bulunduğu bir topluluğa uğramıştı. Resulullah, hoş geldiniz. Gel hoş, gel gel hoş geldiniz. Hoş geldiniz Buyur, buyurun, şöyle buyurun, şöyle. Buyurun, şöyle. buyurun şöyle. Ashabıyla Peygamberimizin arasında tatlı bir sohbet başladı. Kimisi başından geçen hadiseleri, kimisi Mekke dönemine ait hatıralarını anlatıyordu. Allah'ın Resulü ise onları ilgiyle dinliyor, güldüklerine gülüyor, hayret ettikleri şeyleri de onlarla beraber hayret ediyordu. Derken söz sırası ona geldi. Her konuşmasını Allah'ı anmaya vesile kılan peygamberimiz arkadaşlarına şöyle bir soru yöneltti. Allah'a en sevimli gelen amel nedir? Bu sorunun cevabı olsa olsa namazdır. Çünkü siz sürekli namazın önemini vurguluyorsunuz. Tabii ya. Gözümün nuru namaz demez mi peygamberimiz? İlk hesaba çekileceğimiz amel de namazmış. Sonra kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde hali. Herhalde Allah'a en sevimli gelen amel namazdır Cihad da olabilir Bir seferinde amellerin en üstünü cihattır demiştiniz Evet ey Allah'ın Resulü Bir seferinde bana hangi amel daha faziletlidir diye sormuştunuz Sonra da Allah'a inanmak ve O'nun yolunda cihat etmek diye yanıtlamıştınız sorunuzu Peygamber Efendimiz verilen yanıtlardan hoşnut olmuştu Tevessümle dinliyordu arkadaşlarını Efendimiz onaylamadığına göre cevap bu da değil. Zekat olabilir mi? Evet. Rabbimizin bize verdiği nimetlerine şükretmenin en güzel yöntemidir zekat. Mallarımızı temizler, ihtiyaç sahiplerinin bizdeki hakkıdır. Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olur ve onun gazabını söndürür. Cevap zekat olabilir. Peki ya Allah'ı zikretmek? O olamaz mı? Olabilir. Rabbimiz kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur diyor. Zikrullah hepimizin neşesi, ızdıraplarımızın çaresidir Başka ne olabilir? Salih amellerin çoğu olabilir aslında Ama bizim cevaplarımız isabetli olmadı Biz bilemedik Sen cevabını söylesen ey Allah'ın Resulü Peygamber Efendimiz bunun üzerine şöyle dedi Allah'a en sevimli gelen amel Allah için olan sevgi ve Allah için olan nefrettir Allah için sevmek, Allah için nefret etmek Demek cevap buydu. Doğru ya, bunu nasıl düşünemedik? Geçen gün buna benzer bir soru sormuştunuz. Resulullah ne sormuştu? Yine böyle oturup sohbet ediyorduk. Peygamberimiz şöyle dedi. Allah'ın şehit ya da peygamber olmayan öyle kulları vardır ki, kıyamet gününde Allah'a olan yakınlıkları nedeniyle peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler. Biz bu sözü işitince merakla,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 Peygamberimiz bu sözlerinin ardından haberiniz olsun. Allah'ın sevgili kullarına korku yok. Onlar üzülecek de değillerdir ayetini okudu. İki sorunun da cevabı aynıymış. Demek ki muhabbet bu kadar önemli. Biz eskiden sadece akrabalarımıza karşı muhabbet besler, kan bağının birleştirici güç olduğunu düşünürdük. Sonra İslamiyetle şereflendik ve asıl sevginin kan bağıyla değil,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 Halbuki atalarımız aynı, kardeş çocuklarıyız. Şunu demek istiyorum, kan bağı da insanları birbirine bağlamaya yetmeyebiliyor. Ama Peygamberimizin sayesinde doğruları öğrendik. Allah katında Arap'ın Arap olmayana bir üstünlüğü olmadığını, üstünlüğün takva ile olduğunu biliyoruz artık. Kim Allah'a ve Resulüne daha çok itaat ediyorsa o daha kıymetlidir. Bizi de bağlayan şey bu sevgidir. Böylece hiç görmediğimiz, belki şu anda doğmamış insanlarla bile kardeş olduk, ümmet olduk. Artık şahsi menfaatlerimiz kardeşliğimizin önüne geçemez. Ve şimdi de peygamberimizden bu sevginin bizi Allah'a yaklaştıracağını öğreniyoruz. Ne, ne mutlu, mutlu bize. bize. Allah'a bize bu kardeşlik duygusunu yaşattığı için ne kadar şükretsek azdır. <Gülüyor> Asrı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.